baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Marakeş'te düzenlenen COP22 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde ilk gününden günün fosili ödülünü alarak dikkatleri çeken Türkiye, müzakerelerde aktif ama sadece kendi gündemiyle ilgili katılımı nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Uluslararası İklim Eylem Ağı yani Can International tarafından zirve boyunca her gün yayınlanan ECO başlıklı bültende bir yazıda Türkiye'nin tutumuna ayrıldı. Marrakeş'te iklim zirveleri tarihinde ilk kez gösterişli bir paviyon açarak 2020 iklim zirvesini düzenlemeye aday olan daha ilk oturumda gündeme bir madde eklenmesini isteyerek azaltım için finansman yardımı talep eden Ama henüz Paris Anlaşmasına taraf bile olmayan ve geçen yıl sunduğu azaltım hedeflerinin yetersiz olduğu bilinen Türkiye'nin tutumundaki çelişkilerin vurgulandığı yazının tam metni Yeşil Gazetede yer alan çeviriye göre şöyle. Herkes iyi bir kopu sever. Hatta o kadar ki delegeler daha tamamlanmamış bir konferans merkezinde bile dolanır durur. Ve daha 2017, 2018 ve 2019 koplarının Hangi ülkenin ev sahipliğinde yapılacağını bilmesek de bir şeyi biliyoruz. 2020, Türkiye hükümetinin 2020 yılında yapılacak zirvesine aday oldu. Kendilerini 4. bölgenin renkli ülke pavilyonlarında dolaşır halde bulunanların dikkatini çekmiştir. Ama bu günün fosili ödülünü en ironik gündem önerisinde bulunması nedeniyle almasını gölgeleyemiyor. Paris Antlaşması'nı henüz onaylamamış olmasına rağmen Türkiye dün Paris Antlaşması ve Yeşil İklim Fonu altında finansal destek almak için bir gündem maddesi konulmasını istemeyi cüret etti. Gözü pek cesur atak ya da sadece gülünç derecede dünyadan bir haber. Ne yazık ki Türkiye'nin kısa vadede yeni kömürlü termik santrallerin açılmasına verdiği desteği ve sera gazı emisyonlarını arttırma planlarını düşünürseniz muhtemelen sonuncusu. Oysa anlaşma altında finansal desteği erişmek ister görünmek yerine Türkiye şu en basit 3 adımı atmalı. Anlaşmayı onaylamalı, ulusal iklim eylem planındaki hedeflerini yükseltmeli ve %100 yenilenebilir enerjiye yönelmeli. Japonya Meclisi Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Japonya'nın onayı ile birlikte anlaşmayı meclislerinde onaylayarak yürürlüğe sokan ülke sayısı 102'ye ulaşırken Bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarındaki payı ise %70'i aştı. Japonya'nın 2015 yılık küresel karbondioksit salımlarındaki payı %3.6'ydı ve ülke bu alandaki dünya sıralamasında 5. sırada bulunuyordu. Geçen yılın Aralık ayında 193 ülke tarafından kabul edilen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için küresel sera gazı emisyonlarının %6. 55'inden sorumlu 55 ülke meclisi tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu şart 5 Ekim 2016 tarihinde anlaşmayı ulusal meclislerinde onaylayan ülke sayısının 72'ye ve bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarındaki payının ise %56.75'e ulaşmasıyla sağlanmış oldu. Böylelikle anlaşma bu tarihten itibaren 30 gün sonra 4 Kasım 2016 tarihinde kabul edilmiş oldu. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti henüz anlaşmayı onaylayan ülkeler arasında değil. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama da henüz yok. Bu arada İstanbul'da dün 27.3 derece ile 1962'den bu yana en sıcak Kasım gününü geçirdi. Böylece son 54 yıllık sıcaklık rekoru kırılmış oldu. 1962 yılından bu yana en sıcak Kasım. Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan bilgilere göre Dün yapılan ölçümlerde Eyüp, Çekmeköy, Beykoz ve Tuzla'da sıcaklık rekorları kırıldı. Hürriyetteki habere göre bu ilçelerden Eyüpte 27.3, Çekmeköy'de 26.9, Tuzla'da 26.8, Beykoz'da ise 26.7 sıcaklık değerleri ölçüldü. Bu rakamlar 1 Kasım 1962 yılında kayıtlara geçen 26.5 dereceyi geride bıraktı. Böylece 4 ilçede 54 yıllık sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Bodrum'da etkisini arttıran ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu. Muğla valisi, sahil güvenlik liman başkanlığı ve zabıta ekiplerinin önceden yaptığı uyarılar nedeniyle teknelerin liman ve kapalı koylara alınması nedeniyle batan tekne olmadı. Ancak bazı balıkçı kayıkları karaya sürüklendi. Ağlarını toplamak için denize açılan küçük balıkçı tekneleri de zor anlar yaşadı. Doğan Haber Ajansı'ndan Yaşar Anter'in haberine göre... Bodrum'dan Gümbet Koyu'na girmeye çalışan bir tekne de Karadağ açıklarında zor anlar yaşadı. Direği kırıldı. Bardakçı koyu sahilindeki bazı ev ve iş yerleri de dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Restoranların ahşap iskeleleri parçalandı. Evet, gitgide hava olayları da küresel iklim değişikliğiyle birlikte şiddetlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Müzik